Etkiler, Uyum ve Kırılganlık adlı raporunu yayınladı. Raporun ana bulguları insan kaynaklı sera gazı salımlarının neden olduğu iklim değişikliği toplumları ve dünyanın doğasını insanları öldürmek, gıda üretimine zarar vermek, doğayı yok etmek ve ekonomik büyümeyi yavaşlatmak da dahil olmak üzere katlanılmaz ve geri döndürülemez risklere maruz bırakırken doğaya ve insanlara yönelik yaygın kayıplara ve zararlara neden oluyor. Rapor, iklim değişikliğinin insan refahı ve gezegenin sağlığı için tehdit oluşturduğunu ve uyum ve azaltım konularında ileriye yönelik müşterek küresel eylemlerde daha fazla herhangi bir gecikmenin herkes için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak için dar ve hızla kapanan bir fırsat penceresinin kaçırılmasıyla sonuçlanacağını artık kesin olduğunu söylüyor. Küresel ısınma artışını 1,5 santigrata yaklaştıran Kısa vadeli eylemlerin insan yaşamında ve ekosistemlerde iklim değişikliği kaynaklı öngörülen kayıp ve zararları daha yüksek ısınma seviyelerine kıyasla önemli ölçüde azaltacağını ancak hepsini ortadan kaldıramayacağını vurguluyor. İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri azaltmanın yanı sıra insanların refahını da iyileştirebilir ancak buna yeterince kaynak ne yazık ki sağlamıyor. Uyum faaliyetleri emisyon kesintilerine bir alternatif değil. Isınma devam ederse dünya giderek uyum sağlanmayacak değişikliklerle karşı karşıya kalacak. Raporun tamamına IPCC web sitesinden ulaşılabiliyor. Milli park statüsüne sahip Hakkari ile Yüksekova arasındaki Cilo dağlarının eteklerinde bulunan Türkiye'nin en büyük vadi buzulu küresel ısınmadan olumsuz etkilendi. Önceki yıl kesin korunacak hassas alan kapsamına alınan buzullarla ilgili çalışma yürüten bilim insanları 31 yıllık süreçte %48'lik bir erime tespit etti. Van 100. Yıl Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Onur Şatır çok net bir kayıp var dedi. Bu kayıp buzulun bütünlüğünü de bozmuş. Dolayısıyla ilerleyen zamanda bu erime devam edecek dedi. Kentteki buzullara yönelik çalışma yapan ve kutup araştırmaları çalışmaları için 2018'de Antarktika'ya giden ekipte yer alan Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Nuri Bodur bu küresel iklim değişikliğine bağlı buzul erimelerinin belirgin şekilde arttığını söyledi. Bodur, Türkiye'de buzulların yaşının yaklaşık 1-2 milyon olduğunu yapılan incelemelerden biliyoruz. Yaptığımız son gözlemler Sonucunda buzullardaki erime sürecinin hızlandığını görüyoruz. Bunun da bölgesel olarak mikro iklim, ekosistem, bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık açısından büyük etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde bölgenin iklim koşulları zaman içerisinde farklılaştı ve kuraklık da arttı. Bölgemizdeki buzulların geçtiğimiz yıllara göre geri çekildiğini ve dolayısıyla da daha küçük alanlar şekline dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla hızla yaşanan erimenin bundan sonra da devam edeceği tahmin ediliyor dedi bodur. Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek. Faaliyet sonrası sahanın rehape edilmesi ve eski haline getirilmesi şartıyla zeytinliklerde madencilik faaliyeti yapılabilecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının maden yönetmeliğindeki değişiklik kararı resmi gazetede yayınlandı dolayısıyla İki ayrı kanunla korunan zeytinliklerde madencilik faaliyeti yapılmasının önü açılıyor. Maden yönetmenindeki değişiklikle ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi, faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyet bitiminde sahayı ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak bakanlıkça izin verilebilecek. Zeytin sahasının taşınması mümkün değilse Yine sahada madencilik faaliyetleri yürütülebilecek ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilebilecek. Ancak maden işletmecisi'nin maden faaliyetleri bitiminde sahayı realite ederek eski haline getireceği veya eşdeğer büyüklükte yeni zeytin bahçesi tesis edeceğini tarif etmesi gerekiyor. İkizköy Çevre Komitesi ise yaptığı açıklamada zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılattırılması hakkında kanun kapsamında Maden, enerji ve benzeri hiçbir zeytincilik dışı faaliyete izin verilemeyeceğini hatırlatıyor. Bu kanun maddesinin tamamı ihlal edecek şekilde maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmenlikle zeytinlik alanlar maden işletmesine açılmak isteniyor. Bu daha önce de defalarca denendi. Kamuoyunun yoğun baskısıyla geri çekildi. Bugün bilirkişi keşfi yapılacak olan Akbenen Ormanı davasında da Kömür madeni işletmesi için özel bir şirkete verilmek istenen alanda ormanla iç içe geçmiş en az 100-150 dönümlük zeytinlik alan var. Akbelen ormanını çevreleyen 1500 dönümlükte zeytin var. Davada iptal edilen bilirkişi raporunda zeytinlik alanlardan hiç bahsedilmediği için İkizköy avukatları itiraz etmişlerdi. İtiraz noktalarıyla birlikte dayanak olarak bilirkişi raporu da mahkemece iptal edilmişti dendi. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz savaşsız ve barış içinde bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.